Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır El-Biruni İnsanların fikir ve içtihatları türlü türlüdür. Cihanın mamuriyeti de bu görüşlerin çeşitliliğiyle kaimdir, diyordu Türk İslam ve dünya tarihinin en tanınmış bilim adamlarından biri olan El Biruni. Bu görüşünü uzun ömrü boyunca gördüğü altı hükümdar, öğrenmek yolunda gezdiği onlarca şehir ve tanıdığı türlü türlü milletten sonra yazıyordu kitabına. Yaşadığı çağa adını vermiş olan Büyük Bilgin El Biruni, 973 yılında, Harzem'in merkezi Kasta, bugünkü Kara bölgesinde doğmuştu. Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el idi. Küçük yaşlarda Harzem Şahların himayesine girdiği ve saray terbiyesiyle yetiştiği bilinmektedir. İlk öğrenimini matematikçi ve gökbilimci Ebu Nasr Mansur ve Ebu Sayit es siczi gibi önemli alimlerden almış, astronomi, matematik, tıp, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanlarında çalışmalarıyla tanınmıştı. İlk kitabını yazdığında henüz 17 yaşındaydı. Kendi yaptığı yuvarlak bir usturlapla gözlemler yapmaya başladığında da 17 yaşındaydı. El-Biruni, yaşadığı dönemdeki savaşlar nedeniyle Rey, Geylan, Buhara, Gazne, Gürgenç, Kuzey Hindistan, Keşmir, Pencap gibi farklı bölgelerde bulunmuştu. Hindistan'da bulunduğu yıllarda Sanskritçe öğrenmişti. 13 senelik bir çalışmanın sonunda, 1030 yılında tamamladığı Kitabı Tahkik Malil Hint, yani Hint araştırmaları eseri, Hint kültürü, inanç sistemi, toplum yapılanmasıyla ilgili yazılmış en kapsamlı eser olarak dikkat çekmiştir. Kendi döneminde ne yazık ki hak ettiği ilgiye mashar olamayan El Biruni'nin parlak zekası ancak 19. yüzyıl sonlarında anlaşılmıştır. İtalyan şarkiyatçı Alessandro Bozzini onun hakkında El Biruni günümüzün modern bilginlerinden daha modern bir bilgindir demiştir. El Biruni Patlamyus'un evren anlayışını kökünden değiştirerek güneş merkezli bir evren anlayışını savunuyordu. Bu açıdan Kopernik'in düşüncelerine çıkış noktası olmuştur. El-Biruni'nin bu tezi kendi döneminde kabul görmemiş, aksine eleştirilmiştir. Dünyanın yuvarlak olduğuna dair ders kitaplarımızda yer alan kanıtlar da esasen El-Biruni'ye aittir. Yerçekim kuvvetine dair ilk fikirler Newton'dan asırlar önce El-Biruni'den çıkmıştı. O, havaya atılan bir taşın hareket gücünü yani ivmesini taşı atanın gücünden aldığını belirli yüksekliğe bu güçle çıktığını, düşmesini ise yerin merkezine doğru olan çekim gücünün zayıflayan ilk hareket gücüne etki ettiğini ve taşı yere doğru eğip düşürdüğünü savunuyordu. Dolayısıyla hem yer çekimini açıklıyor hem de o zamana kadar maddenin kendi içinde kendi kendine var olan bir hareket gücü iddiasını çürütüyordu. Kimya alanında maddenin özgür ağırlıklarını ölçen bilgin, Yine El-Biruni'ydi. Yaptığı ölçümler günümüz modern ölçümleriyle ya aynı ya da onlara çok yakın değerlerdi. Matematik alanında kendisine ait ve kendi adıyla anılan problemler kurmuştu. Meşhur satranç tahtası problemini de ilk defa El-Biruni çözmüştü. Çözüm için gereken 127 işlemi de sadece 7 işleme indirmişti. İnci, mercan gibi deniz hayvanlarının aslında canlı olduklarını ilk kez El-Biruni ispatlamıştı. Batıda 18. yüzyılda konuşulmaya başlayan tabiat dengesi fikri asırlar önce El-Biruni'den çıkmıştı. Ona göre bir denge vardı. Bu dengenin bozulmasına doğa hiçbir zaman müsaade etmezdi. Aksi halde küçücük bir bitki, bir karınca bile lüzumundan fazla çoğalabilirdi. Dolayısıyla tabiatte başka canlılara yaşama hakkı bırakmazdı. Hatta El-Biruni, doğal afetlerin nedenini de doğanın kendisini dengelemesi olarak açıklardı. Sıra dışı bir bilgin olan El-Biruni'nin adı, bilime katkılarından ötürü, ay kraterlerinden birine verilmiştir. Birbirinden kıymetli 146 eser yazan El-Biruni, 1061 yılında 88 yaşında Gürgenç'te vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır